geçmeyin. Her Salı ve Çarşamba Türkiye saatleri 11'de. Radyonuz Burç Efendi. Efendim Burç Efem Sütüdyolarından İstanbul'dan sesimizin ulaştığı her günüle, her eve, her anne babaya, her öğretmene, çocukların yanında bulunan. Herkese çokça selamlarımızla çocuk deyip geçmeyin isimli programımıza başlıyoruz. Efendim dünkü programımızda soru sormuştuk ve o soruda anne babaların acaba çocuklarıyla yaşadıkları olayı net olarak görebiliyorlar mı? Çocukları kendilerinden bir şeyler talep ettikleri sırada acaba bu talep ettikleri şeyi duygusal yoksunluk mu? İktidar mücadelesi mi? Şeklinde analiz yapabiliyorlar mı? İle ilgili olarak bir tane de örnek vermiştik. Verdiğimiz örneğe yönelik olarak da anne babaların katılımını istemiştik. Anne babalar da yoğun bir şekilde katılmıştı. Gelen mesajlardan gördük ki dünkü verdiğimiz olayda gelen mesajlardan gördük ki anne babalar çocuklarının duygularını anlamakta birazcık zorlanıyorlar. Acaba çocuklarının kendilerinden talep ettikleri şey bir duygusal ihtiyaç mı? Duygusal yoksunluğun verdiği bir şu anda çocuğun çılgınlığı mı? Ortalığı birbirine katması mı? Yoksa çocuk acaba hiçbir duygusu olmadan şu anda sadece benle iktidar mücadelesi mi yapmak istiyoru? Anne babalar anlamakta birazcık zorlandıklarını gördük gelen SMS mesajların içerisinde. Ama yoğunluklu olarak da anne babaların duygusal yoksunluk kısmını gayet iyi analiz edebilecek Durumda olmaları da bizi sevindirdi. O yüzden bu kısma yani duygusal yoksunluk ve iktidar mücadelesi kısmına önümüzdeki haftalarda yine devam edeceğiz. Eğer bu programı dinlememiş olan dinleyicilerimiz var ise şu anda acaba ne anlatıyor diye çünkü bu programımız birkaç haftadır devam eden birbiri ardına yaptığımız programların neticesi olarak ortaya çıkan bir şey. Eğer dinleyicilerimiz çocuk deyip geçmeyin isimli programla yeni tanışmışlar ise onlara tavsiyemiz şu ki internette www.burçfm.com.tr adresine girerek sol taraftaki linklerden çocuk deyip geçmeyin isimli programı eğer indirebilirler veya dinleyebilirler ise bir kopukluk olmadan anlatılan olayları arda arda e, dinlemiş olurlar ve ta başlangıçtan beri devam eden dinleyicilerimizle aynı bilgi seviyesine gelinmiş olur yoksa eğer programın yarısından itibaren bir şeyler dinlenilirse pek sözlerimiz anlaşılmayabilir. Acaba neden bahsediyor? Duygusal yoksunluk iktidar mücadelesi diye şaşırabilir dinleyicilerimiz. O yüzden bir ön çalışma ile internetten bu programlar dinlenilebilir ise daha net anlaşılır diye düşünüyoruz. Efendim, mesajlara geçmeden önce Çocuk dünyasıyla ile alakalı bir önceki hafta yaptığımız ve Montessori eğitim yöntemi diye kısaca bahsetmeye çalıştığımız bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Bu haftada üstünde durmak istiyorum. Yine gelen mesajlardan ve tepkilerden görüyorum ki altının kıymetini bilen nasıl ki sarraflar altının kıymetini bilir ise birçok dinleyicimiz Kısaca bahsetmeye çalıştığım, halbuki çok detayını vermemiştim, Montessori eğitim yönteminin ne olduğunu bilen dinleyicilerimiz heyecanla mesajlar göndermişler. Hocam lütfen bu konunun altını çizer misiniz diye ricalarda bulunmuşlar. Efendim o yüzden programımızın ilk bölümüne ismi yabancı olsa da, yabancı bir kaynaktan olmuş olsa da, insancıl bir yöntem olduğu için ve bizim... Anadolu pedagojimize uygun olduğu için bizlerle hiç doku uyuşmazlığı olmadan uygulanacak bir yöntem olduğu için Montessori eğitim yöntemine anne babalara birazcık kaçmak istiyorum. Çünkü çocuklar gördüğüm kadarıyla klasik öğrenme yöntemlerinin içerisinde bir kıyma makinasından geçirilir gibi paramparça ediliyor ve zorla öğrettirilen bir şeylerin ...kurbanı vaziyetine getirtiliyor. Yani çocukta kişilik ve karakter gelişiminin daha önünde... ...çocukların matematik bilgisi, sosyal bilgiler bilgisi... ...yahut da ders yapıp yapmadığı anneler tarafından daha önemseniyor. Halbuki bir çocuğun kişilik gelişimi binlerce matematik sorusundan çok daha önemlidir. Yapmayı versin çocuk dersini eğer bunaldıysa bir gün... Anne baba eğer onu tokat atacak ise bağırarak ve başında bekleyerek ona zorla ödev yaptıracak ise o ödev çocuğun belki öğretmeninin gözünde dersini yapmış bir çocuk olarak değer kazandırsa da çocuğun kişilik gelişimine balta vurduğu için azarlanan bir çocuk durumuna düşürdüğü için kişilik gelişiminin önüne geçer. Anne babalar çok defa çocuklarının ders yapması, okulda başarılı olması, Söylenilen sözü yerine getirmesi için üstlerinde, çocukların üstlerinde bir baskı mekanizması oluşturmaya çalışırlar. Halbuki böylesi bir öğrenme yalancıktan öğrenmedir. Çocuğa siz ne söylerseniz söyleyin ürküterek, korkutarak baskı içerisinde ne söylerseniz söyleyin o suyun üstüne yazılmış bir yazı gibidir. Bugün var, yarın yok. Gelip geçer. Halbuki Montessori eğitim yönteminde veya Anadolu pedagojisindeki eğitim yöntemine baktığımız zaman çocuğun hissederek öğrenmesi esastır. Çocuk yavaş, sindirerek ve bir önceki bilginin üzerine yeni bir bilgi inşa ederek ve her çocuk kendi hızında, kendi öğrenme yeteneklerini ortaya koyarak eğitilmesi veya bir bilginin Öğrenmesi esastır. Çocuğu eğer kendi hızında ve kendi sindirerek öğrenmeyi, hissederek öğrenmesinin önüne geçer isek, hadi hadi çabuk ol, dersini bitir, bak saat kaç oldu. Telkinleriyle çocuğu bunaltarak eğer çocuğa ders yaptırırsak veya okulda öğretmenler, işte çocuklara hissederek öğrenme için zaman tanımazlar ise, o çocuğun öğrendiği şeyler, Yalancıktan öğrenmedir. Gerçek bir öğrenme değildir. Geçici hafızaya kayıttır. Sadece çocuk kendi o sırada paçasını kurtarabilmek için ve kendisinden beklentilere cevap verebilmek için ortaya koyduğu sahte benliğinin gereği olarak ortaya koyduğu kendisini sunma tekniğidir. Ödevini yapmıştır. Çocuk tebessüm ediyordur. Annesinin beklentisine cevap vermiştir. Ama çocuk... O yaptığı ödevin ne anlama geldiğini çok da bilmiyordur. O yüzden anne babalar çocuklarıyla olan eğitim öğretim yahut da terbiye ahlak gelişiminde hissederek, anlayarak ve kabullenerek çocuğun öğrenmesi için zaman tanımaları lazım. Anne babalar bu konuda oldukça sabursuz olduklarını görüyordum çocuklarını karşısına bir put gibi otutturarak çocukların efendime söyleyeyim her söylediğini anında anlaması gerektiği konusunda onları şartlandırarak bir şeyler bekleyerek çocuktan öğrenmediği konusunda anlayacağı konuları e, tam anlayıp anlamadığını tam kavramadan çocuktan bir şeyler beklemek oldukça yanlıştır. Belki Montessori eğitim yöntemi anne babalar tarafından evde çocuklarına uygulanabildiği gibi hissederek öğrenme, hissederek yaşatma kısmı evde çocuklarla birlikte uygulanabildiği gibi bu işin en pratik yolu ve yöntemi okullarda öğretmenler tarafından çocuklara bu yöntemle bilgi aktarımı yahut da çocukların bu yöntemle bilgi kazanımı sağlanması daha esastır. Şimdi bildiğimiz bir yöntem var. Şu anda birçok ülkede, Hatta birçok ülke derken çoğunlukla geri kalmış ülkelerde, üçüncü dünya veya ikinci dünya ülkelerinde uygulanan bir yöntem var. Eğitimde uygulanan yöntem. Biz ona klasik yöntem diyoruz. Klasik yöntem nedir? Klasik yöntemde öğrenme nedir? Çocukları bir sınıfın içerisine doldurursunuz. Her birisine işte karşınıza otutturursunuz, Öğretmeni tahtaya çıkartırsınız. Öğretmen o sıranın yanında gezerek çocuklara bir şeyler anlatır. Çocuklar sessizce oturur, öğretmenin anlattığını dinler ve öğretmen anlattığı şeyleri arada bir çocuğa sorar. Çocuk öğretmenin anlattığını ne kadar öğretmene tekrar ediyor ise o takdirde bu çocuğu öğrendi diye isimlendirir ve ona göre çocuğu bir sonraki sınıfa geçittirirsiniz. Halbuki böylesi bir öğrenme yani öğretmenin beklentilerine cevap verilecek şekilde bir öğrenme Montessori eğitiminde, Anadolu pedagojisinde hissederek öğrenmede oldukça sakıncalı, oldukça basit durmaktadır. Neden? Çünkü çocuk belki o öğretmenin karşısında güya saygıyla, sessizce bekliyor olsa da öğretmenin öğretmeye çalıştığı şeyleri bir, zihinsel olarak acaba kavruyor mu? Eğer sizin sorunuza öğretmen olarak sizin sorunuza cevap vermekte zorluk çekiyor ise o takdirde bunu öğrencinin zihninde bir problem varmış gibi onu düşük not ile cezalandırarak değil acaba benim anlatma usulümde mi bir yanlışlık var? Yahut da müfredat mı çok yoğun yoksa çocuk bir önceki bilgiyi öğrenmedi mi de ondan dolayı şu anda öğretmeye çalıştığımız şeyler çocuk tarafından çok algılanmıyor diye bakılması lazım. Yani Montessori eğitim yönteminde yahut Anadolu pedagojisinde eğer bir öğretici karşısındaki kişinin öğrettiği şeyleri tam olarak anlamadığı, anlayamadığını görüyor ise sorgulamaya karşıdan başlamaz. Parmağıyla sen hiç anlamıyorsun zaten diyemez. Bak arkadaşların anladı sen kaldın bir tek diyemez. Yani çocuğu negatif tetikleyerek iyileştirmek yöntemi klasik eğitim yönteminde vardır. Yani klasik eğitim yönteminde ise çocuklar maalesef öyle çok da başarılı olarak e, okullardan mezun olamamaktadırlar. İşte günümüzde bakıyoruz, etrafımıza bakıyoruz, kansere dönüşmüş, sanki koca bir dev yığın gibi, dev bir cüsse gibi öğrencileri altında bırakmış, kendi sistemimize bakıyoruz. ...veya ikinci dünya ülkelerinin üçüncü dünya ülkelerindeki sisteme bakıyoruz. Ortaya çıkan manzara bu. Rica ederim bir bakar mısınız? İlk öğretim 8 sene. 8 senelik ilk öğretim içerisinde çocuklara acaba ne öğretiliyor? Toplama, çıkartma, çarpma, bölme ve onun yanında hayat bilgisi Türkçe. Efendime söyleyeyim sosyal bilgiler. Yani rica ederim 8 sene toplama çıkartmayla uğraşacaksınız... Ve 8 sene sonra çocuğu mezun ettikten sonra hayatının en zorun değersi olarak matematiği söyleyecek. Olacak şey mi bu? Yani siz ilk öğretim yıllarında çocuğa logaritma öğretmiyorsunuz. Efendime söyleyeyim 3 bilinmeyeni 4 bilinmeyeni devklem öğretmiyorsunuz. Çocuğa öyle karma karışık denklemler içerisinden hayatında hiç kullanmadığı şeyleri öğretmeye çalışmıyorsunuz, temel matematik bilgilerini öğretmeye çalışıyorsunuz ve bunu 8 seneye yayıyorsunuz 8. sınıftan mezun olan çocuk hala şaşkın bir vaziyette orta öğretim sınavına girerken yahut da üniversite sınavına girerken matematik sorusunu gördüğünde cinnet geçiriyor karşısında bizim çocuklarımız mı anormal? Yahut da çocuklar mı anormal? klasik eğitimde işte tahtanın karşısına çıkıp öğretmenin ve Yüksek sesle, bağıra çağıra çocukların kafasına sokmaya çalıştığı şey sekiz senede geçmiş olsa girmiyor. Neden? Çocuk çünkü hissetmiyor. Hissederek öğrenemiyor. Bir önceki öğrendiğinin üzerine bir sonrakini yavaş yavaş inşa edemiyor. Önceki gün bu konuyla alakalı görüş alışverişinde bulunduğumuz bir arkadaş bunları söyledikten sonra, benden bunları duyduktan sonra dedi hocam çok haklısınız. Bizim dedi yiyenle aramızda şöyle bir şey geçti. Öğretmen galiba birinci sınıf yahut da ikinci sınıf çocuk öğrenci onar onar yüze kadar ritmik saymaları öğretmeye çalışmış. O hafta öyle geçmiş. Ondan sonraki haftada yüzden geriye doğru saymaları öğretmeye çalışmış. Şimdi diyor ki arkadaşımız. E, hocam diyor çocuk diyor onar onar diyor otuza kırka elliye kadar sayıyor diyor ondan sonra seksen yetmiş altmış diye karıştırıyor diyor. İleriye doğru gidemiyor düzgün sayamıyor karıştırıyor. Sonraki hafta bir baktım diyor çocuk bu sefer yüzden geriye doğru giderken iyice ortalığı karıştırmış. Yüz doksan elli kırk on demeye başlamış çünkü ne yaptığını bilmiyor ki çocuk. Öğretmen söylemiş onar onar sayacaksınız evinizde anneniz babanız yardım etsin hissetmemiş ki çocuk onar onar saymak ne demek ki? Yani dokunmamış ki rakamlara. Dolayısıyla bu çocuk şimdi bir önceki öğrendiğinin üzerine ikinci öğrendiğini inşa edemedikten sonra ve eğer bu temel matematik bilgisi burada yarım kaldıktan sonra üçüncü sınıfa geçtiğinde, beşinci sınıfa geçtiğinde bu içerisindeki yarım ayak hep bu çocuğu tökezletecektir. Dolayısıyla Montessori eğitim yönteminde ise baktığınız zaman yahut da Anadolu pedagojisinde baktığınız zaman karşınıza çıkan manzara çocuk ne kadar uğraşırsa uğraşsın ne kadar tekrar yaparsa yapsın ona izin vererek 10 kere tekrar 20 kere tekrar ya hocam yani böyle de eğitim olur mu o zaman? Olur. İşte dünya modern dünya bunu uyguluyor. Çocuğu kendi duygularıyla serbest bırakarak öğretmenin onun üstündeki tahakkümünü en az seviyeye indirerek çocuğu kendi duygularıyla öğrenmesi için ortaya çıkmış olan ve modern dünya duygulanan bir yöntem. Biz bunu zamanında zaten Anadolu toprakları üzerinde bir dönem çok iyi yapmışız. Çocuklar hissederek öğrenme kısmında mükemmel eğitimler almış. Ama şu andaki klasik eğitim sistemi çocukların önündeki hissederek öğrenmenin e, önündeki en büyük engel. Önümde bir kitap var. Maria Montessori ile alakalı kaleme alınmış bir kitap. İtalyan bir profesör aslında Maria Montessori. Ve kelimenin tek manasıyla, tek anlamıyla çocuk delisi. Çocukluğun sırrını keşfetmiş dünyadaki 3-5 kişiden bir tanesi. Ve koca akademik kariyerini, koca akademik kariyeri derken şunu da hemen altını çizeyim, İtalyan'ın ilk kadın profesörüdür kendisi. Sadece çocuklar için terk etmiş Çalıştığı üniversiteyi terk ederek çocuk bakıcılığı yapmaya başlamış bir evin içerisinde. Çocuk evi dediği bir yerde çocuk bakıcılığı yapmaya başlamış koskoca profesör. Ve yetişkinlere şunu söylüyor. Yetişkinlik ruhu ile, büyüklük tutkusu ile çocuklarla eğitim olmaz. Çocuklara bir şey öğretemezsiniz. Anca ezersiniz, taklit ettirirsiniz kendinizi. Hissettirerek yaşatmazsınız çocuğa. O zamanla alakalı yazılmış olan bir kitap duruyor şu anda önümde Maria Montessori ve onun yöntemiyle alakalı. Bakın ne kadar tanıdık gelecek içerisinden birkaç satır okumaya çalışacağım. 1900'lü yılların İtalya'daki eğitim sistemini anlatıyor kitabın bir bölümü. Şöyle söylüyor o dönemde çocuklar sıralarında dimdik otururlar ve söylenmedikçe kıpırdayamazlardı. Konuşmak ders esnasında yasaktı. Dersle ilgilenip de öğretmenine soru sormak isteyen bir çocuğa hemen susması öğretilir, konuşturulmazdı. Konuşan çok defa öğretmenin kendisiydi. Öğretmen öğrenciden daha çok konuşurdu. Çocukların bazı şeyleri kendi kendilerine keşfetmeleri engellenirdi. Eğitim görmenin anlamı o dönemin İtalyasında eğitim görmenin anlamı öğretmenin bir parça bilgiyi çocuğa belletmesi demekti. Bu yüzden hiç kimse okula gitmenin eğlenceli ya da ilginç olduğunu söyleyemezdi. Çocuklar bir yetişkin olmak üzere eğitilirlerdi ve en kısa zamanda bir meslek öğrenmeleri beklenirdi. Hayata atılmaları beklenirdi. Şimdi baktığımızda ne kadar da tanıdık geliyor değil mi? Yani çocuklar sıralara oturtturulmuş ve bir Bilen makamından çocuklara bilgi aktarılması şeklinde klasik eğitim ta 1900'lü yılların İtalya'sında Avrupa'sında görülmüş mahsurları görülmüş ve böylesi bir eğitim sisteminin dışından şu anda modern eğitim sistemine geçilmiş. Yani çocukların hissederek tadarak ve yaşayarak öğrenmesi gerektiğini anlaşılmış modern dünyada böylesi eğitim sistemleri kullanılır vaziyete gelmiş. Maalesef umuyoruz Türkiye'de de Türkiye'de yaşayan çocuklarda böylesi güzel imkanlardan, böylesi güzel okullardan çocuğa daha çok çocuk gözüyle bakıp onun öğrenme metot ve metodolojisini öğretmenin hissederek, anlayarak, algılayarak çocuğun o seviyesinden yaklaşan öğretmenler ve metotlar geliştirilerek Türkiye'deki çocukların da Umuyoruz ki bu süreci inşallah ömürlerimiz yeter, yaşamalarına fırsat vermek lazım diyoruz. Efendim, Maria Montessori'den bahsetmeye çalıştım. Kısa ve belki eksik cümleler ile klasik eğitim sisteminde öğretmenin bir bilen makamından çocuklara bilgiler aktaran kişi olduğunu söylemeye çalıştım. Halbuki Anadolu pedagojisinde Maria Montessori'nin Montessori eğitiminde ise bunun böyle olmadığını, Çocukların kendi kendilerine de öğrenebileceklerini, hayatı keşfederek öğreneceklerini, önemli olan çocuğun etrafındaki materyallerin, çocuğa uygun şekilde hazırlanarak, eğitimin içeriğini çocuk dünyasına göre hazırlanılarak, çocuğu ürkütmeden, incitmeden, azarlamadan, bağırmadan, bir kaplumbağanın kabuğuna korkuyla saklanması gibi, çocuğu küçük düşürmeden, eğitim şeklinin, aslında doğru bir eğitim şekli olduğunu ve böylelikle nicelikli, nitelikli, kişilikli, onurlu, karakterli çocuklar yetişebileceğinden bahsetmeye çalıştım. Önümüzdeki haftalarda da mümkün olduğu kadar Montessori eğitiminden ya da Anadolu pedagojisinde insana bakış açısından, eğitime bakış açısından yine bahsetmeye çalışacağım. Efendim bir kısa ara verelim, kısa aradan sonra... Mesajlarınıza dönmeye çalışacağım. Mesajlarınızı 3077'ye gönderebilirsiniz. Nasıl yapıyoruz? Mesajhanesine giriyoruz. Telefonlarımızda Burç yazıp bir boşluk bırakıp 3077'ye gönderdiğinizde önümüzdeki bilgisayara düşüyor. Ve reklamlardan hemen sonra mesajlarınızın cevaplarına bakalım. Burç Efendi çocuk deyip geçmeyin devam edecek. Efendim çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Gönderdiğiniz e-mailler ve smslerin cevaplarına bakmaya çalışacağız programımızın geri kalan dakikalarında. Efendim ilk mesajımız şöyle söylüyor: Bir yaşında kızıma terbiyeyi nasıl başlatmalıyım teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Efendim bir yaşındaki çocuk öyle çok da akli olarak terbiye olmaz. İki yaşında da üç yaşında da. Çocuk yani şöyle yapacaksın bak şöyle oturacaksın şöyle konuşacaksın diyerek bu yaşlarda çocuk akli olarak terbiye olmaz. Bu çocuklar genellikle görsel olarak terbiye olurlar. Yani o çocukların hayata hazırlanması sizin ona neyi sunduğunuzla alakalıdır. Siz bağırarak konuşur iseniz siz efendime söyleyeyim evin içerisinde nasıl davranıyor iseniz bu çocuklar sizi kopyalaya kopyalaya gidecektir. Dolayısıyla bir yaşındaki çocuğuma nasıl terbiye yöntemleri uygulamalıyım diye tavsiye isteyen dinleyicimize şunu söylüyoruz ki kendiniz çocuktan ne istiyor iseniz aynısını sergileyin. En iyi yöntem bu. Küçük yaştaki çocuğu olan anneler babalar için. Efendim bir sonraki dinleyicimiz 4 yaşında oğlum var ne istiyor? Diyorsa dediğini yaptırmak için elinden geleni yapıyor, bize dikleniyor, akşam olduğunda eve gelmek istemiyor, oyun oynayacağım diyor, ne yapmamız lazım diye sormuş dinleyicimiz. Efendim 4 yaşındaki bir çocuğun anne babasına diklenmesi yine öğrenilmiş bir davranıştır. Yani çocuk eğer 6-7 yaşında olmuş olsa bir takım şeyler söyleyebiliriz ama 4 yaşındaki çocuk yani 4 senedir dünyada bulunan bir çocuk diklenmenin bir şey ifade ettiğini öğrenmiş bu bir. İkincisi diklenilerek bir şeyler elde edilebileceğini de öğrenmiş. Programımızın ilk başında çocukların duygusal yoksunluğu veya iktidar mücadelesi diye altını çizmeye çalıştığımız şey burada da geçerli. Eğer çocuk ilk girdiği iktidar mücadelesini annesine söz geçirmeyi, annesine emretmeyi, annesine buyurmayı bir işe yaradığını öğrenmiş ise bu işin peşini bırakmaz. Annesini bunaltıncaya kadar, annesini deli edinceye kadar bu iktidarını elinde tutmaya çalışır. Dolayısıyla eğer çocuğun ihtiyaçları yani duygusal ihtiyaçları yok sadece size kafa tutmak için kafa tutuyor ise o takdirde çocuğun siz ondan daha güçlüsünüz normalde. Yani yetkileriniz olarak daha güçlüsünüz dışarı çıkmak istiyor bunu da sırf söyledikleri yerine gelsin diye istiyor ise o çocuğu dışarıya çıkartmayacaksınız. Siz o iktidar dengesini çocuğun yönüne çevirmeyeceksiniz o takdirde bunaltır sizi. Bu yüzden de çocuk deyip geçmeyine sorularınız için bu yazıp boşluk bırakarak 3077'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Efendim bir sonraki dinleyicimize bakıyoruz. Oğlum birinci sınıfa gidiyor. Hocam servise binmeye giderken biri para isteyip oğlumu korkutmuş. Oğlum çok korkuyor, tek bilmiyor. Ben bildiriyorum. Çok korkmuş. Ne yapmalıyız? Evet çocuk bir dilenci veya bir para isteyen kişi veya eğer kıyafeti düzgün olmayan bir kişiyle birdenbire karşılaşmış ise o takdirde böylesi travma diyebileceğimiz bir takım duygular yaşayabiliyor, korkabilirler. Burada iki tane şey önemli. Birincisi anne babanın çocuğu hayata hazırlama süreci içerisinde acaba fakir insanlardan, işte dilencilerden veya bu türlü insanlardan Kılı kıyafeti normal olmayan insanlarla acaba nasıl bir iletişim içerisinde bulunması lazım geldiğini, hazırlayıp hazırlamadığını, annenin babanın hayatı hazırlayıp hazırlamadığı noktasında bir eksiklik mi kaldığını bu annenin veya bu babanın düşünmesi lazım. Bu birincisi. Peki sorun var şu anda ne yapalım? O takdirde çocuk anne babasıyla birlikte eğer bir dilenciden korktuysa bir dilencinin yanına gidebilmeli. Hatta o korkusunu yenebilmek için dilenciyle oturup karşılıklı konuşabilmeli. Hatta elinde bir para var ise o parayı tutup o kişiye verebilmeli. Yahut da eğer korktuğu kişi bir dilenci vesaire değil de sadece görüntüsü itibariyle korktu ise çocuk belki fakir bir semte veya farklı bir semte giderek sosyalleşmesinde eksik kalan o kısımları da tamamlattırarak yani korkunun üstüne giderek ve siz de ona duygusal destek olarak çocuğun o korktuğu ve kendi dünyasında yer almadığını zannettiği insanların aslında kendi dünyasının bir parçası olduğunu anne babanın elinden tutarak korkunun üstüne giderek çözmesi gerekir. Efendim bir sorumuz daha var. Benim sorum bireysel değil. Bizim 17 Ağustos depreminden sonra doğan çocuklarımız var. Ben 3 haftalık hamileydim. Şimdi 10 yaşında. Ve öğretmenler demiş dinleyicimiz, dinleyicimizin mesajı yarım kalmış. Eyvah diyoruz. Bu soru oldukça önemli bir soru gibi geldi ama dinleyicimiz sorusu yarım kalmış. Eğer mesajlar göndermek istiyorsanız, mesaj ile soru sormak istiyorsanız değerli dinleyiciler, 30-77'ye mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Burç yazıp, boşluk bırakıp gönderebilirsiniz. Yalnız burada şunu hatırlatmakta fayda var. Eğer mesajınız... İkinci bir mesaj haline dönüşüyor ise, iki mesajlık bir mesaj yazıyor iseniz o takdirde birinci mesajınız yarım çıkıyor, ikinci mesajınız da gelmiyor. Bir mesajlık kadar mesaj gönderirseniz, sorunuzu hazırlayabilirseniz o takdirde net olmuş olur. Efendim bir sonraki dinleyicimizin sorusuna bakıyoruz. İyi günler, oğlum iki buçuk yaşında ama hala altına yapıyor. Ödüllerle, park vaatleriyle sülalece seferber olduk. Gittikçe inatlaştı, eskiden yaptığını söylerdi, şimdi söylemiyor. E tabii yani hiçbir insan kendisinin başında bekleyip de hadi çişini yap, hadi altını ıslatma diye bekleyen insanlarla rahat bir şekilde bu tuvalet alışkanlığını kazanamaz ki. Çocukta beklentiler olduğu süre içerisinde çocuk tuvalet alışkanlığını yerine getirmekte zorluk çekilir. Çocuk doğal süreci içerisinde tamamlaması lazım tuvalet alışkanlığını. Şimdi bu mesajı yazan anne veya baba iki buçuk yaşında, Hala altını ıslatıyor diyor yani iki buçuk yaşında bir çocuğun altını ıslatıyor olması hala olmaz ki hala diyerek hiç abartmaya hiç gerek yok ki bu çocuk altını ıslatır 3 yaşında da çocuk altını ıslatır yani e, tabi anne baba birazcık rahat etmek istiyor çocuğun altı ıslanmadan kuru kuru ve ekonomik de oluyor gidip bez almaktan daha da ekonomik oluyor ama çocuğun psikolojisi oldukça önemli yani seferber olduk hep parka kadar götürüyoruz vaatlerle öyle olmaz. Çocuklarda davranış değişiklikleri vaatler ile ve onu ikna ederek ve onu kandırarak ve hadi hadi şimdi söyle diye beklentiler oluşturarak olmaz. Çocuk serbest bırakılması lazım. Çocuk eğer kendi üstünde bir baskının olduğunu bilirse inatlaşır. Bu sefer normalde tuvalet alışkanlığı kazanacakken iyice inatla olmadık yerlerde yapmaya başlar. Hem inatla eğer çocuk veya baskıyla eğer çocuk tuvalet alışkanlığını kazanmış ise bu çocuk 13-15 yaşında tekrar altını ıslatmaya başlayabilir. Bu da işin bir başka boyutu. Bu Efendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. <gülüyor> Efendim bir sonraki dinleyicimizin mesajı 6 yaşındaki kızım biberen kullanıyor gece altını ıslatıyor bu duruma çok üzülüyor ne yapmalıyız? Evet. Çocukların 6 yaşında, 5 yaşında, 3 yaşında 3 yaş olmayabilir belki de 4 yaşında yani ileriki yaşlarda çocuksu hareketler yapıyor olması o çocuğun sevgi ihtiyacının da bir işaretidir. 6 yaşındaki bir çocuk biberonla hala bir şeyler yemek içmek istiyor ise o çocuğun içerisinde muhtemel ki anne ya da baba sevgisi veyahutta kendisi olamadığından dolayı içinde bir takım eksiklikler vardır. Çocuk kendisi olabildiği kadar, kendisini kabul edilebildiği kadar gelişebilir anca. Eğer çocuğun içerisinde sevgi ihtiyaçları oluşmuş ise, korkular oluşmuş ise, eğer anne babanın baskı ve zorlamaları oluşmuş ise, yahut da anne babanın hiç farkına varmadan çocuk birilerinin altında ezilmiş ise, komşu çocuktan ezilmiş ise, okulda ezilmiş ise, işte akrabalardan ezilmiş ise, dededen ebeden ezilmiş ise, amcadan ezilmiş ise, o çocuk o takdirde çocuk gibi geriye dönük olarak davranışlar sergileyebilir. Şimdi hem biberonla 6 yaşında çocuk biberonla yemek yiyor veya içiyor ve hem de altını ıslatıyor. Yani anne baba burada kendini bir kere davranışlarını gözden geçirmesi lazım. Yani anormallik burada çocukta değil anne baba tutarlılığında anne babanın çocuğa yaklaşım şeklinde veya o aile sisteminin işleyişinde olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki dinleyicimize bakıyoruz. 15 yaşında erkek çocuğumuz var. Ara sıra yatağını ıslatıyor. Bizim dediğimizi dinlemiyor. Evet. Biraz önceki dinleyicimizin sorusuyla ne kadar da paralellik taşıyor. O dinleyicimiz 2,5 yaşında hala altını ıslatıyor diye sorduğu soruya cevap olarak ben şunu söylemiştim. Eğer bu yaşlarda çocuk kendisi olarak altı ıslatmayı bırakmaz ise anne babaların beklentisi veya zorlamalarıyla altını ıslatmayı bırakırsa o takdirde bu çocuğun alt ıslatmaları ileride tekrardan ortaya çıkar. Bakın 15 yaşında erkek çocuk altını ıslatıyor. Ne yapmam lazım? diye soruyor anne baba. Çocuğun eğer bu şekliyle geriye dönük olarak bir süreç eksikliği yaşadığını anne baba düşünüyor ve o çocukluk yıllarında duygularının yeterince doyurulamadığı Eksik bırakıldığı düşünülüyor ise bir uzman desteğiyle birlikte anne baba bu süreci tamamlamak için çocuğunu rahatlatmak için psikolojik olarak rahatlatmak için kendilerinde bir takım değişiklikler yapmalarını tavsiye ederiz. Eğer ki 15 yaşındaki bir çocuk alt ıslatma problemi olarak fizyolojik bir rahatsızlık yaşamıyor ise o takdirde muhtemel ki bu çocuk içerisinde problemler de yaşıyordur. O yüzden bir psikologla da görüşülmesini tavsiye ederim. Burç Efendim de çocuk geçmeyine sorularınız için Burç yazıp boşluk bırakarak 3077'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Bir sonraki dinleyicimizin sorusuna bakıyoruz. Hocam 12 aylık bebeğim var. Onun yanında çok tartışıyoruz. O da bizim yüzümüze vuruyor. Ve çok hırçın oldu ve babası ona çok kızıyor. Ne yapmam lazım? Evet. Evet. Bir kısır döngünün, bir yok oluş sürecinin başlangıcında olan bir annenin mesajı bu. 12 aylık bebeği var, babayla tartışıyor. Ve o 12 aylık çocuk silinmez bir kayıt makinesine anne babasının davranışlarını kaydediyor. Ve o kaydettiği bilgiler daha sonra da kendisinin kullanacağı ana bilgiler olacak. Ve bakın o da bizim yüzümüze vuruyor ve hırçın oldu diyor. Şimdi çocuk o sırada yani bu dönemlerde görerek öğrenme dönemi olduğu için eğer evin içerisinde bir bağırtı gürültü var ise, hırçınlık var ise çocuk hırçın olur. Eğer çocuk hırçın oluyor diye bu sefer de anne baba çocuğun üstüne yeniden gider, sus der, bir tokat atar, sus der, eline vurur, bak seni gelirsem der ise o takdirde çocuk daha da hırçınlaşır. 2-3 yaşındaki bir çocuğun durdurulması imkansızdır. O çocuk ceza ile o çocuk eline ayağına vurularak o çocuk yüzü veya etleri sıkılarak acıyla kıvrandırarak durdurulamaz. 2-3 yaşındaki bir çocukla baş edebilmiş, yani zorlamayla baş edebilmiş bir anne baba var ise ben o anne babanın şu anda mesaj göndersin. Ben o anne babanın yöntemini öğrenmeye çalışayım. Yok öyle bir şey. 2-3 yaşındaki bir çocuk ancak ne gördüyse onu uygulayan bir taklitçidir. Dolayısıyla bir kısır döngünün içerisine girmemek için çocuk hırçınlaştı, hırçınlaştı diye bu sefer de çocuğun üstüne yeni bir baskı oluşursa daha çok hırçınlaşır. Daha çok hırçınlaştı diye bir kere daha baskı oluşursa daha da çok hırçınlaşır. Nereye kadar çıkar? Yükselir yükselir bu evin içerisindeki dengesizlik. Ya bir noktada çocuk kişiliğini kaybeder artık bunalır biter susar sessizleşir artık hiç karışmaz o hırçınlıklarını bırakır. Artık o dönemden sonra çocuk kişiliksizleşmeye başlamıştır, sessizleştiğinden itibaren. Yahut da bu hırçınlığın arkası artık kesilmeyecek bir şekliyle temel bir öğrenime dönüşmüştür. Yani çocuk karakteri olarak kalmıştır artık. Çocuk 10 yaşındadır ama sanki 3 yaşındaki, 2 yaşındaki hırçınlığı aynı şekliyle o zaman da devam eder. Genel karakteri olmuştur. O yüzden sakın olaki sakın, böylesi bir çocuğa, yani hırçınlık yapıyor diye bir çocuğa yahut da agresif davranıyor diye bir çocuğa onun aynı metoduyla karşılık vermeyin bu bir kısır döngüdür işin içerisinden çıkamazsınız. Evet efendim bir sonraki soruya bakıyoruz. Merhaba hocam 4 yaşında oğlum var ben ne yapma dersem onu ısrarla yapmaya çalışıyor kızıp bağırmak zorunda kalıyorum ne yapmam lazım hocam. İşte görüyorsunuz aynı kısır döngünün içerisinde yine bir soru. Yani kızıp bağırmak zorunda kalıyorum, eğer kızıp bağırırsanız bir çocuğa o çocuk sizin söylediğinizin aksini yapar. Yani kızıp bağırarak bir şey yapmak çocuk terbiyesinde yoktur, yoktur. Çocuğa kendinizi sevdirerek yumuşak, halim, selim ve hatta sesinizin tonunu rahmetsi bir ses tonuna büründürerek bir büyücü gibi çocuğunuzun ruhuna girerek ve ona zaman tanıyarak ve onun dengelerini bozmayarak ona sevgiyle ona muhabbetle yaklaşır ve onu yumuşatır iseniz çocuk o zaman sizi dinler. Aranızdaki ilişki bir mekanik ilişki ve ona bir şey yaptırmak için zorlamalar şekline dönüşürse o zaman çocuk bu zorlamalara zorlama olarak karşılık verir. Anneye aynı şekilde döner ping pong efekti gibi. Topu atarsınız duvara pat diye aynı şekilde karşıya gelir. Çocuk güçlüdür. Yenemezsiniz çocuğu. Çocuğun yenilebileceği yahut da yenilebileceği değil de daha doğrusu. İnsanın o dönemde bir tek şeyi vardır ki o takdirde yumuşar. O da çocuğunuzu eğer hohlaya hohlaya sevgiyle yumuşatıyorsanız çocuğunuz yumuşar. Sabırla. Eğer döve döve sertleştirirseniz o da eline sopa almayı öğrenir ve sizi bunaltır. Evet ne tavsiye edersiniz diyen dinleyicimize yumuşamanızı tavsiye ederim. Bağırmak zorunda kalıyorum diyorsanız eğer bağırdığınız çocuk bir gün size bağıracaktır. Korkun. Burç Efendi çocuk deyip geçmeyine sorularınız için bu yazıp boşluk bırakarak 3077'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Efendim bir sonraki dinleyicimizin sorusuna bakıyoruz. 8 yaşında erkek çocuğum var. Yalanı çok kullanıyor ve asice davranışlar var ve el ayak tırnaklarını yiyor. Ne yapmamız lazım? Şimdi ikisi iki sorusu var. 1. el tırnaklarını ve ayak tırnaklarını da yemeye başlamış. El tırnaklarını yiyor ve çok yalan söylüyor. İkisinin de kaynağı anne baba baskısıdır. Çocuğun üzerinde bir baskı var ise çocuk yalan söyler. Yalan Çocuğun kendi izzetini korumak için ilk başlarda kişiliğini korumak için ortaya çıkarttığı bir savunma mekanizmasıdır. Anne baba zanneder ki çocuğunun yalanlarını ortaya çıkarttıkça çocuğun üstünde baskı oluşturdukça bak sakın yalan söyleme dedikçe çocuk yalandan arınacağı zannedilir. Halbuki çocuğun üzerinde ne kadar çok baskı olur ise çocuk o kadar çok yalan söyler. Oğlum akşam ödevlerini yaptın mı bak yapmadıysan gelirim yanına. E çocuk bu sözün karşısında ne demesini istersiniz? Rica ederim. E yapmadım. Diyebilir mi? Gelirsem yanına dediniz çünkü. Yaptım diyecek. Niye diyecek? Çünkü kendisine, onuruna, kişiliğine saldırı olmasın diye. Demin söylediğim gibi, yalan çocuğun, bir izzet savaşçısı olan çocuğun izzetini ve gururunu kurtarabilmek için başvurduğu bir yöntemdir. O takdirde eğer anne baba baskısını kaldırmazsa çocuğunu çok profesyonel bir yalancı haline dönüştürebilir. Daha sonra da o evlenir. Eşiyle problemde yine yalancıdır. Şimdi bir de tırnak yiyor diyor dinleyicimiz. Kaynağı aynı şey. Tırnak yemek de çocuğun içine doğru derinleştiğinin bir ifadesidir. Çocuk duygusal yoksunluğunun ifadesidir tırnaklarını yemeye başladıysa. İki sorununda kaynağı çocuğun üzerindeki baskıdır. Evet bu dinleyicimiz... Çocuğuna bir de bu gözüyle baksın ve baskıları kaldırmaya çalışsın. Bir sonraki sorumuz reklamlar izlettirerek yemek yedirmek ne kadar doğru diye sormuş dinleyicimiz. Oldukça yanlış ne kadar doğru kısmının hiç doğrusu yok oldukça yanlış. Yani eğer anne çocuğunun böyle içerisine yemekler girdikçe büyüye büyüye büyüyerek gittiğini zannediyor ise Öyle bir çocuk yetiştirmek, çocuk terbiye etmek, öyle bir çocuk terbiye etmek sağlıksız bir çocuk terbiye etmektir. Ruhen sağlıksız bir çocuk. Evet anne babalar çok telaşa kapılıyorlar çocuklar yemek yemedikleri zaman. Onun için karşısına açıyorlar televizyonu. Çocuk öyle dalgınken ağzına bir kaşık, bir kaşık daha, üç kaşık, beş kaşık ne kadar kaşık ağzından içeriye bir yiyecek gider ise o kadar kar zannediyorlar. Olur mu canım böyle bir şey rica ederim. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Karşınızdaki insan onun ağzına depe depe yemek verilir mi hiç? Ve o verdiğiniz şeylerde çocuğu büyütmeye, fizyolojik olarak büyütmeye yarar iken ruhen çöküntünün içerisine girecek. Neden? O belli belirsiz yaşlarda çocuk televizyonun karşısına geçtiği sırada, o sırada sindirme görevi yok, lezzet alma işlevi yok, efendime söyleyeyim böyle sadece obosite yedirir gibi, bitkisel hayattaki bir şey yedirir gibi çocuğun ağzına yemek veriyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir çocuk terbiyesi de yok. Vaktimiz olmuş olsaydı eğer küçük yaştaki bir çocuğun o klip sendromu diyoruz neden televizyon karşısında çocuk şok geçiriyor? Çocuk reklamlar karşısında neden şok geçiriyor onu izah etmeye çalışırdım ama bir sonraki haftalarda izah etmeye çalışacağım. Çocuklar reklamı çok severler birdenbire reklamın müziğini duyduğunda reklamın o ışık görsel efektlerini karşılarında bulduklarında birdenbire şok içerisinde televizyona dönerler. Buna biz klip sendromu diyoruz. Çocuk o sırada kaptırmış kendisini, ruhunu kaptırmış, zihnini kaptırmış olarak ışıkların tesirinde bulunuyor aslında. Siz onu televizyon seyrederken zannettiğiniz çocuğu kaptırdığınız çocuktur. Hatta ben şöylesi bir annenin mesajıyla karşılaştığında kanım donmuştu. Reklamları e, arka arkaya bir DVD'ye kaydetmiş anne. Çocuk ne zaman ki yemek yedirecekse, çocuğuna ne zaman yemek yedirecekse, Yarım saat boyunca arka arkaya reklamları seyrettiriyor. Kanım dondu. Yani insan büyütmek içerisine, midesinin içerisine yiyecekler atmak demek değildir. İnsan büyütmek insanın ruhuyla, kişiliğiyle, karakteriyle ince ince olgunlaşmasını sağlamak demektir. Aman anneler sakın ola ki bu yöntemlerle çocuğunuzu harap etmeyin diyorum. Murç Efendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Bir sonraki dinleyicimizin mesajına bakıyorum. Kızım iki buçuk yaşında tek çocuk son zamanlarda çişini bırakıyor. Bir haftadır sadece uyanıkken ama geceleri hiç kaçırmadı. Kızmıyorum ama sebebini merak ediyorum. İki buçuk yaşında tek çocuk son zamanlarda çişini bırakıyor. Bir haftadır sadece uyanıkken. Yani uyanıkken altını ıslatıyor uyurken çişini tutabiliyor yani burada tam tersi olmuş normalde çocuklar akşamları altını ıslatır gündüzleri tutabilirler yani iki buçuk yaşında olduğu için bunun öyle çok ciddi bir sebebine bakmaya acaba ihtiyaç var mıdır çok bilmiyorum biraz serbest bırakıp ve rahat bırakmaya bir çalışın yani iki buçuk yaş öyle çok da hmm, şundandır denilebilecek bir yaş değil 2 iki, iki buçuk yaş. Çocuk yeni yeni o tutturduğu o kas kontrolünü, psikolojik hazır bulunmuşluk seviyesini yeni yeni acemiliklerle denediği bir dönemdir. Biraz serbest bırakmaya çalışın. Eğer düzelmez ise o takdirde bir uzman desteği almaya çalışın derim bu annemize. Efendim bir sonraki dinleyicimizin mesajına bakıyorum. İyi yayınlar hocam benim 4 yaşında bir kızım var, 1 yaşında oğlum var, kızımla kardeşi konusunda baş edemiyorum. Çok hırçın asabi ve sürekli ağlıyor bencillik var çevrede kızım yaramaz calı eziyetli olarak bahsediliyor. Aynı konuyla alakalı bir mesaj daha var kardeş kıskançlığıyla alakalı bir başka dinleyicimiz de 6 ve 9 yaşlarında iki oğlum var birbirlerini çekemiyor birbirleriyle hiç anlaşamıyorlar diye soruyor. Şimdi 6 ve 9 yaşındaki kardeş birbirleriyle anlaşamıyor bir mesajda. İkinci mesajda ise efendim dört yaşında ve bir yaşında iki kardeş birbirleriyle anlaşamıyor. Bu iki mesajın ortak yanı nedir değerli dinleyiciler? İki kardeş arasındaki yaş farkının üç olması. Üç yaş kardeş edinmedeki en yanlış yaşlardan bir yaştır. Eğer anne baba azıcık bir dengesizlik yapacak olmuş olsa çocuklar arasındaki yaş farkı eğer üç ise bu çocuklar birbirlerini yer bitirirler. Anne baba eğer çocukların yaş farkını 3 yaş olarak ayarlamışlar veya öyle denk gelmiş ise... ...o takdirde olduğundan çok daha titiz ve dikkatli olmak zorundadırlar. Çünkü 3 yaşına giren bir çocuk minik ergenlik dönemine girmiştir. Ben merkezcidir, her şeyi kendisindir, eşyalar hep ona aittir, annesi hep ona aittir. O ne derse o olması zorunludur. Böylesi bir döneme giriyor çocuklar 3 yaşında. Şimdi çocuk bu yaşta eğer bir de kardeşi olur ise... O takdirde çocuk kardeşini kabullenemez. Sevginin bir kısmının ona gitmesini kabullenemez. Dolayısıyla o andan itibaren kardeşine böyle hırsla, öfkeyle, kıskançlıkla bakmaya başlar. Annesi kardeşine elini uzatmış olsa gider kardeşini saçını yiyorlar. Şimdi dolayısıyla anne babalar çocuk edinirken yaşları arasındaki farkın üç olmamasına dikkat etmeleri lazım. Yahut da eğer üç yaş ise o takdirde büyük çocuğa karşı ve o çocuklar arasındaki dengeyi kuruculukta anne baba oldukça dikkat etmeleri lazım. Kardeş kıskançlığı ile alakalı konuları önümüzdeki hafta yeniden ele almaya çalışacağız. Efendim dakikalar öyle su gibi akıp gitti. Şu anda süremiz dolduğunu görüyorum. Efendim bizim programımız çocuk deyip geçmeyin haftada iki gün salı ve çarşamba günleri birer saatlik yayınımız var bu bir saat içerisinde hem mesajlarınızla burada okuyarak dertleşiyoruz karşılıklı bilgi paylaşıyoruz hem de bu kısa süre içerisinde bir takım bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Bugün Maria Montessori'nin Montessori eğitiminden bahsetmeye, Anadolu pedagojisinden bahsetmeye çalıştım ve mesajlarınıza yer vermeye çalıştım. Birçok dinleyicimiz görüyor ki kendi mesajlarının cevabı şu anda yok yetiştiremedik. Efendim o mesajları da mümkün olduğu kadar cevaplandırmaya çalışacağız. Haftaya salı günü saat 11 ile 12 arasında radyonuzun başında Burç FM'de olur iseniz ve siz radyonuzun başına gelirken konu komşu ve arkadaşlarınızı da radyo dinlemeye doğru teşvik eder iseniz, çünkü çocuk terbiyesi etrafla birlikte olacak bir şeydir. Siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın, eğer komşunuz sizin usullerinizden, çocuğunuza itimanınızdan haberi yok ise, çocuğunu kavgacı olarak yetiştiriyor ise, o takdirde siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın, karşı taraftan çocuğunuz olumsuz şeyler görecektir, o da sizin evinize yansıyacaktır. O yüzden şu programı,